Gezegenin Geleceği Günlük Çevre ve Ekoloji Haberleri Hazırlayan ve sunan Uygar Özesi Kernobil nükleer kazasının yıl dönümüne 24 gün kaldı. 2009 yılının Aralık ayında Kopenhag'da başarısızlıkla sonuçlanan Dünya İklim Zirvesi'nin hayal kırıklığı devam ediyor. Ne sanayi ülkeleri ne de kalkınmakta ve gelişmekte olan ülkeler herkesi tatmin edecek bir iklim koruma anlaşmasının nasıl oluşturulabileceği konusunda bir fikre sahip. AB'nin şu anda geçerli olan iklim koruma formülü 20-20-20 rakamlarından oluşuyor. Yani sera gazı salımının oranlarının 1999 yılına kıyasla %20 azaltılması. Enerjinin yenilenebilir kaynaklardan %20 oranında sağlanması ve enerji tüketiminin daha etkin kullanımla %20 azaltılması. Avrupa Birliği 2007 yılında kararlaştırdığı hedeflere 2020 yılına kadar ulaşmayı planlıyor. Ancak iklim korumanın öncüsü olarak kağıt üzerinde formüle edilen talepler ile gerçekler birbirine pek uymuyor. Avrupa'nın iklim değişikliği konusunda öncü olma isteği yakın zamanda gerçekleşecek gibi durmuyor. Kuzey Carolina Üniversitesi'nde yapılan yeni bir araştırmaya göre eyaletin enerjisinin tamamı denizlerde kuracağı enerji türbinlerinden sağlanabilir. Kuzey Carolina 2021 yılına dek enerjisinin %12,5'unu yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlıyor olmak istiyor. Çevre bilimci ve yeni projenin ortak yapımcılarından Pete Patterson bütün eyaletin elektriğinin her yerde kurulacak rüzgar türbinleriyle elde edilebileceği sonucuna vardıklarını açıkladı. Çok sayıda rüzgar türbünün kurulması ve altyapıyı geliştirmek uzun zaman alacak. Ancak Peterson, projenin altıda birinin gerçekleştirilmesinin bile eyaletin %20'lik enerji ihtiyacını karşılayacağını belirtti. Üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye'nin de denizde rüzgar enerjisi üretiminde atılımlarda bulunmasını dört gözle bekliyoruz. Bir başka üniversite haberinden, Sheffield Üniversitesi denizlerdeki zararlı plastiklerin temizlenmesi için bir araştırma yapmış. Araştırmaya göre bir takım deniz mikropları zararlı kimyasal ve plastiklerin ayrıştırılması için kullanılabilir. Araştırmayı yöneten Dr. Mark Osborne dünyada her yıl 300 milyon ton plastik üretildiğini ve bunun büyük çoğunluğunun denize atıldığını belirtti. Bununla beraber potansiyel bir deniz mikrobunun plastikleri azaltabileceğini de ortaya koyduklarını söyledi. Ancak buna kafa yoracağımıza Plastikleri kullanmamaya ve atmamaya kafayorsak galiba daha iyi olacak. İnsan doğayı sadece kimyasallarla değil aynı zamanda kanalizasyon, endüstriyel atıklar, petrol üretimi ve radyoaktif atıklar ile de kirletiyor ve denizleri içinde barındığı canlılarla beraber yok ediyor. Denizleri bir an önce korumamız gerekiyor ve bir başka deniz haberi ile devam edecek olursak bunu yapmadığımız apaçık ortada. Atlantik mavi yüzgeçli orkinosları 450 kilograma kadar çıkan büyüklükleriyle 400 milyon yıldan beri dünyamızdalar. 400 milyon yıldan beri denizlerin içerisinde dolaşıyorlar. Yani ağaçlardan, Himalaya dağlarından ve Atlantik okyanusunun kendisinden bile daha yaşlılar. Buna rağmen insan iştahı yüzünden hali hazırda aşırı avlanma ile nesilleri tükenmek üzere. Son 10 yılda %60 oranında azaldılar. Birkaç yıl sonra da yok olacaklar. Neden? Çünkü... Japonlar onları yemeyi seviyorlar. Onlar için avlamaya ve satmaya hazır insanlar var ve hükümetler bu konuda hiçbir şey yapmıyor. Bildiğiniz gibi bu ayın başlarında 175 ülke Katar'da nesli tükenen hayvanların ticaretiyle ilgili kararlar vermek için toplandılar. Mavi Yüzgeçli orkinosların avlanması ve ticaretiyle ilgili kararlar aşamasında Japonya orkinosların türünü kurtaracak ticari yasaklara karşı kampanyalar yürüttü ve sonucunda amacına ulaştı. Üzgünüz yaşlı orkinos. sanır sırtımızı döndük. Yok oluşuna seyirci kalacağız. Nestle dün Greenpeace'in orangutanları neslinin tükenmesiyle ilgili protestolarından sonra anlaşma çağrısında bulundu. Greenpeace daha önce palmiye yağı kullanımının Endonezya'daki yağmur ormanlarını nasıl yok ettiğini duyurmuştu. Nesle'nin Facebook sitesinde 120 binden fazla kişi haklı tepkilerini belirtti. Gıda devi yağmur ormanlarını yok eden Sinarmas şirketinden yağ almayı Durdurduğunu açıklamıştı. Ama bir yandan da başka şirketlerden yağ alarak ürünlerinde kullanmaya devam ettiğini de kabul etti ki bunlar da yine yağmur ormanlarından geliyor şüphesi var yok edilen yağmur ormanlarından. Dün akşam Greenpeace yetkilileri İsviçre'ye gitti ve Nestle operasyon şefi Jose Lopez ile toplantı yaptı. Bu toplantıların sonunda Endonezya'daki yasa dışı ticaretin tamamıyla duracağına ilişkin gelişmelerin sağlanabileceğini ümit ediyoruz. Başkan Obama Salı günü sendika memurlarına ABD Enerji Bakanlığı'nın Georgia'daki iki nükleer reaktör yapımının altına imza atmak için borç teminatını onayladığını söyledi. Böylece finansal riskin çoğu vergi ödeyenler tarafından sıklanılıyor. Eğer proje direnişe rağmen gerçekleşebilirse bu Amerika Birleşik Devletleri'nde 1970'lerden beri kurulan ilk nükleer reaktör olacak. Vermont'taki Nükleer Santral Greenpeace mücadelesiyle kapatılmıştı. Dolayısıyla Georgia'daki bu projenin başarıya ulaşma şansı da çok çok düşük. Sizler de yine nükle yeni nükleer reaktörlerin kurulmasını engellemek ve çok geç olmadan bir şeyler yapılmasını istiyorsanız nükleer.greenpeace.org adresine girebilir, nükleere hayır diyen radyoaktivistlere katılabilirsiniz. Hepinizi bekliyoruz. Çernobil nükleer kazasının 24. yıl dönümüne geri sayım devam ediyor. Son 24 gün. Sağlıcakla kalın.